Son Yolçuluk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndü. Bir gece yatağından kalkarak hizmetçisi Ebu Müveyhibe'yi çağırdı. Bineğimi hazırla dedi. Ebu Müveyhibe kalkarak bineğini hazırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğini binerek şöyle buyurdular. Ey Ebu Müveyhibe! Bana Baki mezarlığında yatanlar için dua etmem emredildi. Sen de gel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Müslümanların mezarlığı olan Baki mezarlığına gitti. Oraya varınca bineğinden indi, Ebu Müvehhib'e koşarak hayvanı tuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabristana dönerek şöyle dedi. Esselamu aleyküm ey kabir ahalisi, bu geceniz ve sabahınız size hayırlı olsun. Karanlıklar gibi fitneler de birbirini kovalıyor. Sonraki gelecek fitneler, önceki gelecek fitnelerden daha kötü. Sonra hizmetçisine dönerek, Ey Ebu Müvehibe, dünya hazineleri ve dünyada ebedi kalmak, sonra cennete girmek ve Rabbime kavuşarak cennete girmek arasında serbest bırakıldım dedi. Ebu Müvehibe, anam babam sana feda olsun, sen dünya hazineleri, dünyada ebedi kalmak ve sonra cennete girmeyi seç dedi. ''Hayır Ebu Müveyhive, ben Rabbime kavuşarak cennete girmeyi seçtim.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada müminlerin ölmüşlerine dua etti. Sonra hizmetçisiyle oradan ayrıldı. Eve döndüğünde... Hanımı Hazreti Ayşe başının ağrıdığından şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Benim de başım ağrıyor Ayşe dedi. Ona yaklaşarak yanına oturdu. Şaka yaparak da şöyle dedi, ''Eğer sen benden önce ölürsen, seni kefenler namazını kılar ve seni defnederim.'' Hazreti Ayşe ona, ''Vallahi belki de benden sonra eve dönüp öteki kadınlarının yanına gidersin.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi. Başının ağrısı artınca uyudu. Son günlerinde hanımlarını sırasıyla dolaştı. Her gece birinde kaldı. Hastalığı gün geçtikçe artıyordu. Bir gün sordu, ''Yarın hanginizin yanında kalacağım?'' Hanımları bu sorudan Hazreti Ayşe'nin yanına gitmek istediğini anladılar. Hazreti Ayşe'nin yanına gitmesi için kendisine izin verdiler. Hazreti Ali ve amcası Hazreti Abbas, koluna girerek peygamberimizi Hazreti Ayşe'nin odasına götürdüler. Yatağına uzandı. Hastalığı ağırlaşmıştı. Namaz vakitleri dışında çıkamıyordu. Bir gün... Yatsı vakti gelmiş Hz. Bilal ezanı okumuştu İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bekliyorlardı O namaza gitmek istiyor Fakat baygınlık geçiriyordu Ayıldığında sordu namazı kıldınız mı? Hz. Ayşe cevap verdi Hayır seni bekliyorlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abdest almak için su istedi fakat yine bayılmıştı. Ayılınca namaz kılıp kılmadıklarını sordu. Hz. Ayşe yine ''Hayır ya Resulallah seni bekliyorlar'' dedi. Hz. Bilal yanına geldi. ''Namaz vakti ya Resulallah'' dedi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Namaza çıkamayacağım.'' Ebu Bekir'e söyle namazı kıldırsın. Hz. Ayşe babasının üzülüp namazda ağlayacağından korkarak... ...namaz için Resulullah'ın başka birisini seçmesini istedi. Şöyle dedi... Ebu Bekir ince kalpli bir insandır senin yerine geçince ağlayabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla Ebu Bekir'e söyleyin namazı o kıldırsın buyurdular. Hz. Bilal ağlayarak oradan çıktı. Çevresine toplanan insanlar korkuyla sordular. Hz. Bilal Resulullah namaza çıkamıyor dedi. Bütün Müslümanlar hüzne kapılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dışarı çıkmak istedi. Hazreti Ali'ye yedi kuyudan yedi kırbaç su getirdi. O sularla yıkanarak mescide çıktı. Onun çıktığını gören Müslümanlar sevinçle toplandılar. Şöyle buyurdu, Ey Allah'ım Uhud şehitlerini bağışla. Uhud şehitlerini bağışla. Ey muhacirler siz gittikçe çoğalıyorsunuz. Ensarsa çoğalmamaktadır. Onların büyüklerine saygı duyunuz. Onlara kötülük etmeyiniz. Ey insanlar! Allah bir kulunu dünya ile kendine kavuşması arasında serbest bıraktı. Kuluysa ona kavuşmayı tercih etti. Hz. Ebubekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendini kastettiğini anladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara kendi öleceğine haber veriyordu. Üzüntüden gözleri yaşardı ve şöyle dedi. Canlarımız, evlatlarımız ve mallarımız senin yolunda feda olsun ya Resulallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse şöyle buyurdular. Bana malıyla ve arkadaşlığıyla en çok yardımcı olan Ebu Bekir'dir. Eğer ''Kendime bir dost seçecek olsaydım, Ebu Bekir'den başkasını seçmezdim.'' ''Ey insanlar, kim kendisi için bir şey istiyorsa, kalksın söylesin. Onun için Allah'a dua edeyim.'' Biri kalkarak şöyle dedi, ''Ey Allah'ım Resulü, ben münafığım, ben yalancıyım, ben kötü bir insanım.'' İnsanlar şaşkınlıkla bu kişiye baktılar. Hazreti Ömer kalkarak yasıklar olsun sana be adam kendini gizleseydin Allah da seni gizlerdi dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söze karıştı. Bırak onu ey Ömer dünyadaki rezillik ahiretteki rezillikten daha hafiftir. Ey Allah'ım bu kişinin doğruluğunu ve imanını artır içindeki şüphelerini de gider diye dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odasına geçti. Namaz için dışarı çıkamıyordu. Hazreti Ebu Bekir namazları kıldırıyordu. Bir pazardesi sabahı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitten gelen sesleri duydu. Odasının perdesini kaldırarak baktı. İnsanlar Hazreti Ebu Bekir'le beraber namaza durmak için hazırlanıyorlardı. Gülümsedi. Onu gören Müslümanlar onun geleceğini zannettiler. Hz. Ebubekir namazı biraz geciktirerek onu beklemeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı kıldırmasını işaret ederek örtüyü kapattı. Hastalığı iyice şiddetlenmişti. Yatakta yatıyor, yanındaki bardaktan elini ıslatarak alnına su sürüyordu. Şöyle dua ediyordu. Ey Allah'ım ölüm hastalığından sana sığınırım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başı iyice ağarmıştı. Hazreti Ayşe onun uyuduğunu zannederek yüzünü örttü. O sırada Hazreti Ömer ve Hazreti Mu'ire İzin alarak içeri girdiler. Hazreti Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü görünce telaşla bağırdı. Resulullah bayılıp kendinden geçmiş dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakan Hazreti Muire, bunun bir bayılma olmadığını anlamıştı. Şöyle cevap verdi. Hayır, Ömer, Resulullah vefat etmiş dedi. Hz. Ömer şaşkınlıkla bağırdı, hayır yalan söylüyorsun, Resulullah ölmemiştir. Hz. Ömer dışarı çıktı, şaşkınlığı geçmemişti, Hz. Muhammed öldü diyene kızıyordu. Hazreti Ebubekir gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi, yüzündeki örtüyü kaldırıp alnından öptü, ''İnna lillahi ve inna ileyhi racihun.'' Resulullah vefat etti dedi. Hazreti Ebu Bekir de dışarı çıktı ve Hazreti Ömer'i tutarak otur artık Ömer otur dedi. Sonra kalkarak toplanan insanlara bir konuşma yaptı. Konuşmasında şöyle diyordu. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed ölmüştür. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyorsa bilsin ki o ölmez ve her zaman diridir dedi. <Gülüyor> biraz susarak şu ayeti okumaya başladı. Muhammed, daha önce gelen peygamberler gibi yalnızca bir peygamberdir. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geri dönen Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenlerin mükafatını verecektir. Bu ayetleri de dinledikten sonra Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğüne inanmışlardı. Hazreti Fatıma ağlıyordu. Onun sesini duyan halk da daha da coşarak ağlamaya başladı. Ezan vakti gelmişti. Hazreti Bilal'e ezan okumak için çıktı fakat ezanı tamamlayamayarak ağlamaya başladı ve onun arkasından... Bütün Müslümanlar hüzne boğularak ağlamaya devam ettiler. Gelin ey dünya insanları! Bu örnek insanın getirmiş olduğu dinde birleşelim ve kurtuluşa erelim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bağlanalım da hiçbir zalim bizi ezmesin, sömürmesin, sömüremesin. Onun emrettiği bir şahsiyete bürünelim ki kendimiz gibi olan insanlara kul olmaktan kurtulalım. Çünkü... Şahsiyet sadece Allah'a kul olmakla, sadece onun için mücadele verip onun istediği şekilde yaşamakla mümkündür. Şefaatini diliyoruz ey Allah'ın Resulü!